Organize gürültülerden herkese iyi geceler İyi geceler Ben Ayberk Ben Feryal David Bowie ile yaptık açılışımızı David Bowie'nin 1997 çıkışlı Earthling isimli albümden bir parçaydı bu Parçanın ismi I'm Afraid of Americans Şunu söyleyelim Bir kere çok enerjik bir açılıştı David Bowie tanısını kaybetmediği gibi kendisinden çok daha farklı bir hava taşıyor ve evet. bu albümde olduğu gibi bu hava var. Bu havayı da Trent Reznor'a borçlu. Evet. Öyle çünkü zaten protest olan bu parçaya yani sözleri itibariyle protest olan bu parçaya endüstriyel rock öğeleri katarak kendine özgü Trent Riesner'ın kendi özgün seslerini katarak parçayı güçlü bir hale getirdim. Evet, benim de oldukça aşma gitti bu parça. Bu programımızın bugünkü programımızın bugünkü zehri <gülüyor> böyle olacak. Evet, yani geçen programda programı daha çok bir konsept üstüne yapacağız. Lamba istiyoruz evet. demiştik. Bu sefer ama hiç de hani isteyerek olmadan yani elimizde olmadan evet, bir baktık ki bir sesimiz, tüm parçalar neredeyse endüstriyel parçalar Evet kimi endüstriyel, endüstriyel rock kimi e, post endüstriyel Evet ve evet. E, neredeyse herkesin birbiriyle bağlantısı var hı hı. E, hani zaten trend da çok müzisyenle çalışmış evet. bir insan olduğu için yani, bağlantı bulmak hiç de zor, zor olmuyor. olmuyor gerçekten. Evet. Ama buradan belki en yakın bağlantılarından birine geçeceğiz çünkü Merlin Mansina geçeceğiz. Merlin Mansin'in bir şey için yaptığı, Lost Highway için yaptığı bir parça sanıyorum. İnternet tam da çok sağlıklı bir Bilgisine ulaşamadım fakat Lost Highway, David Lynch'in Lost Army filmi için sanırım. Peslenmiş. bestelenmiş bir single olarak çıktı. Hmm. Çok da güzel bir single. Şimdi de bu single'ı dinleyeceğiz. A, Marilyn Manson'dan Apple of Sodom. Mersininden dinledik. Dinlediğimiz Apple of Sodom isimli um, singleydı 1990 5 civarında çıktı yani 90'lı yılların ortalarında çıktı. Bu single içinde yine endüstriyel um, aletlerin seslerini barındıran bir parçaydı aynı zamanda. Meryn Melsen'dan şimdi bir post endüstriyel grubu olarak geçen bir Alman grubuyla devam edeceğiz. Ayn Sturzsen'de hmm. grubunu grubundan iki parça dinleyeceğiz şimdi arka arkaya. Evet özellikle ilk dönemleri çok ıı, gürültülü olduğu için ıı, 1983'teki bir albümünden bir, bir parça... parça ya, devam Hı -hı. edeceğiz. Ama yine de şunu hatırlatmakta fayda var. Neyi hatırlatmakta? Grubun elemanlarını hatırlatmakta bir fayda görüyorum ben. Peki, Bilik Saber Bilik kuruculuğunda oluşturulmuş bir grup bu. Bilik Saber geldi, vokalde, gitarda ve keyboardda görüyoruz. Alexander Hake var bas, gitar ve vokallerde. Hı -hı. Unruh Perküsyon vokal. Ve e, Johan Arbeit gitar ve vokalde, yani son olarak da perküsyon ve vokalde Rudolf Moser mevcut bu grupta. E, bu grup e, endüstriyel rock öncül gruplarından birisi diyebiliriz Anstur San'dan Aybaht'ın için. E, birazdan iki örneğini de dinleyeceğiz. Yani endüstriyel sesleri gerçekten çok e, benimsemiş, özümsemiş bir grup. Yani onu dibine kadar... E, ...kullanan bir grup yani... ...tüm tınırlarını o endüstriyel aletlerin... E, ...her türlü... ...tınısını elde etmeye çalışıp... ...görültü çıkarmaya çalışan... ...hoş bir grup... ...yani testere gibi... ...ya da çekiç gibi... ...hani Hı -hı. sesleri... ...gerçekten müziğin içinde duyduğumda... ...çok hoşuma gidiyor kullanış biçimleri... E, ...birçok... ...Açık Radyo programcısının da geçen... ...hafta söylemiştik sevdiği de bir gruptur... ...evet... Şimdi ondan hangi iki parçayı dinleyeceğiz? Um, 83 yılında çıkardıkları albümden iki parça dinleyeceğiz. Albümün ikinci albümleri bu albüm. Um, Seinungen Das Patient OT albümün ismi. Buradaki OT de aslında albümün ismi. Hastanın çizimleri gibi bir adı var sanırım Evet yani. buradaki hasta Oswald Çırtner'di sanırım hı hı. Alman Çırtner. ekolünden Çok. bir arkadaşımıza sormuştuk evet. Çırtner demişti Ben yine tereddütle söyledim fakat <gülüyor> Ama albümün ismi şundan geliyormuş 74'te Leo Navratil bir kitap yazmış. Oradan geliyormuş. Buradaki de zaten Oswald Tritner'in e, kısaltması. Şimdi buradan iki parça dinleyeceğiz. Bu arada bu albümün en önemli, en ünlü daha doğrusu parçası bir er Ermeniya parçası. Onu umuyorum daha ileriki programlarda çalabiliriz ama, ama şimdi birbirine çok güzel gittiğin, çok uyumlu olduğunu düşündüğümüz iki parçayı çalacağız. Evet bu iki parçada Vanadium I Ching ve Merle dielektrik. 3-4 de dinledik. Önce Vanadium I Ching, Ardından da Merle The Electric. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, sen şimdi yine güldün. Evet i̇şte dayanamıyordum. Testere, e, seslerine bayıldığını söyledin. Ee, bu iki parçada da bu metal aletlerine edevatların yani Tınlarıyla çok e, haşır neşir olmuşlar. Ki belli onlardan e, değişik tınlarda ses çıkartmaya kendilerini e, epey zorlamışlar ve güzel de etmişler. Estetik bir e, şeyde yakalamışlar. Çok iyi duyuluyor gerçekten de. Hani adı üstünde endüstriyel komiklik olsun diye söylemiyorum. Ama Tabii diğer yani. parçalarda... ...kendileri kullanılmıyor bu endüstriyel öğelerin. Bunların içinde kendileri var gerçekten evet, de. Evet, evet. Sonic Youth için gitarları... ...Noise müthiş kullanıyorlar demiştik. İşte Ansturtsand'ın noise batının içinde... ...aynen bu durum geçerli. Ama bunda şöyle de bir... E, ...bir şey etki yok mu? Neden yok mu? Çünkü Ansturtsand'ın 83'teki albümünü çaldık. İkinci albümleriydi ve böyle gençler, delikanlılar artık... ...işte... Endüstriyel, işte müzik aletleri değişsin, endüstriyel şeyler çalınsın. Biraz evet. ee, işte bu sola'nın manifestosundan e, çok etkilenip böyle yola çıkmışlar. Ve 83 diğer parçalar 90'lı yılların ortaları. Evet ve e, şunu da söylemeden geçmeyelim o zaman. Ayrıca Sen'den Ayvat'ın da yıllar sonra çıkarttıkları albümlerde daha bir... ...yumuşuyorlar, daha hmm, bir... Evet. ...hani... E, ...orta karar bir hale geliyorlar. Onlardan da örnek çalınca... ...sanırım dinleyicilerimiz ne demek istediğimizi... ...anlayacaklar. Evet, bence de öyle çok daha iyi anlayacaklar. Peki, yanlışlıkla senden... ...Noybat'ından sonra... ...bir başka Alman... ...grubuna geçeceğiz. Ee, Ramsen'e geçeceğiz. Daha yani dijital bir... E, ...sandu... ...olmakla beraber... Endüstriyel sesleri de barındırıyor müzikleri. Özellikle metal boruları birbirine şiddetle çarparak güzel güzel sesler edindiklerini biliyorum. Şimdi de onların yine 95'teki bir albümü, Heart albümü albümünden bir parça çalacağız. Ama bu parçanın remixini çalacağız. Çünkü neden mesela sen söyle. Ha, Do Reach So Good Purchase'ının ismini söylemek gereği duydum. Hani çünkü onu anons edip çalana kadar daha vakit olacak. Dinleyicilerimiz de bilenler bunu duyar duymaz evet onun remix'ini çalıyor olmalarını anlıyoruz diyecekler önce. Çünkü Hı -hı. ben bu parçanın seninle birlikte dinlediğimiz zaman orijinalini hiç beğenmedik. Ee, hani remix'ine bayıldık. Aslında tam ee, hepsini Öncelikle, dinlemedik parçanın yani başındaki ha, evet. o ses pek bir 80'ler geldi bize o yüzden evet, sevmedik. Evet hoşlanmadık. Ee, Remix'i kim yapmış peki? Project Pitchwork tarafından yapılmış bir remix. Evet zamanında da e, Rammstein'in çok desteklediği bir grup hani ön grup falan olarak da çıkartmış sanıyorum ya da e, kayıtlarını işte... Demolarını, albümlerini falan da çok destekledi, desteklediğini e, okudum bir yerlerden. Evet şimdi o parçayı çalacağız. Size de tavsiye ederiz orijinal versiyonunu dinlemeyi. İkisini e, birden dinlesinler evet, aslında. Evet, ve dinlesinler. Hani bizimle aynı fikirdeler mi ben merak ediyorum. Evet ben de merak ediyorum. Peki son kez e, parçayı almas edelim. Rammstein'ın Herzlite albümünden Do Rich So Good. Thank <laughs> you. her Herzlite albümünden geldi Do Richt So Good. Ama bu e, parçanın Remix orijinali değildi Hı -hı. Evet. Bir remixti Project Pitchfork tarafından yapılmış remixiydi. Evet bu iki Hı -hı. Alman grubundan sonra e, Bir noise grubuna geçeceğiz Japon bir noise grubuna borcumla geçeceğiz ama e, sanıyorum ki Noise grubundan ziyade grup olarak değil de daha çok e, işte alternatif rock ve türevlerini benimsemiş bir grup olarak anılıyor çünkü özellikle mesela e, minimalizmi ve bu e, ambient tarzını benimsemiş çünkü minimalizm mesela hani repetitif tarafın çok rahat anlaşılabiliyor Bir sürü tekrarları uzun Tekrarı var Evet şimdiki dinleyeceğimiz parçada da Aslında arkada sürekli e, Giden bir Tekrar var Başıda çok hoş bir de girişi vardı Aslında az konuşalım istiyoruz Uzun olabilir çalacaklarımız Ama mesela Bordemus'un Çok güzel projeleri de var Farklı hmm. e, Hatta sen bana izlettin e, görsellikle desteklenmesi gerektiğini düşündük ama yine de belki çalabiliriz. İşte hı hı. bir tavsiye edebiliriz aslında. Aa yani. evet harika. Tavsiye etmek de çok da yerinde olabilir. Kesinlikle. Yani. Youtube'a yazarsanız karşısınızda çıkacak ikinci video olacaktır. Adı da videonun bo, e, 77 Boardroom. Evet demin bahsettiğimiz. O çok etkileyici bulduğum video. Hı -hı. Seni bana izlettiğin için ve ben öyle bulduğum için öyle dedim. Senin de hoşuna gitmişti ki bana izletmiştin zaten. Lafı çok uzatıyorum. O zaman şimdi Boredoms'un hangi albümünden dinleyeceğiz? Boredoms'un 2001'de çıkarttığı bir albüm. Rebore Volume 0 diye bir albüm enteresandır. Çünkü 2000'de e, Rebore Vol. 1 çıkmış. <gülüyor> evet yani ki enteresanlık, daha enteresan olan şey şu albümde 7 tane track var. Ve şöyle ilerliyor. İlk track'in ismi 7, bildiğimiz rakam 7, ikincisinin 77, üçüncüsünün 777 falan filan derken Yedinci track'te bu hit tane 7 oluyor. 7 tane 7'de 7 milyon 777 bin 777, 777. 7. 7. Bordum's böyle şeyleri ha. çok var. Hani geçen haftaki albümde hatırlıyorsan tüm albümdeki parçalar super diye başlıyordu. Evet. E, bu 777 ile ilgili araya ben diye girdim titreyerek. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şey e, <gülüyor> kendi kendine bir şey düşündüm. Bunu İngilizce anons etmem gerekse ki hani İngilizcesi olmayan, çok az olan biri olarak. Tanrım dedim yani nasıl söylenir ki bu 7 milyon 777'in... <gülüyor> Ay şey sanmıyorum olmaz. ya. Öyle mi ki? Peki ben şimdi nasıl anons edeceğim? Ha, evet süper. İşte o an geldi. Artık öğreneceğim nasıl anons etmemiz gerektiğini. Evet. Bordum'sın e, Reborn Volume Zero albümünün yedinci trey olan <gülüyor> e, içinde 7 tane 7 rakamı barındıran ...hisme sahip olan o Ve parçayı dinleyeceğiz. Girişine lütfen çok dikkat edin. Hadi bakalım. <Gülüyor> dinledik parçanın ismi eee 7 milyon 777.777. Bu işte böyle zor durumlara sokabiliyor insanı parçalarına koyduğu e, garip garip isimlerde ama albümlerde öyle parçaladı öyle oldukça ilginç. O şekilde bir espri yakalamayı seviyorlar demek ki. Tamam. Ee, peki, o zaman şimdi diyorum ki, sanırım biraz uzun olacağız. Sana geçelim artık. Ee, Sanın bir Amerikan eksperimental grubu olduğundan bahsedelim. Hı -hı. Elektrik evet. gitar kullanıyorlar. İki kişiden oluşuyor. Evet, ana olarak iki, iki kişiler, fakat yine de böyle, yani bu San da çok e, sosyal bir grup. Şunu so söylemek istiyorum yani. Sadece şahsi yorumum olacak. Hı hı. Bu e, kullandıkları yani elektrik gitarları kullanış biçimleri bu droneların olması müziklerinde benim çok hoşuma giden e, dinlerken kap kapılıp gittiğim dinlendiğim bilmiyorum hani çok sevdim o yüzden sanki çok fazla da şey böyle övgü sözcüğü sarf edebilirim onlarla ilgili gibi geliyor bana. Elimde bulunan tekste şöyle demiş. Extremely slow and heavy. <gülüyor> Bence çok iyi. Gerçekten de öyleler ve gitarlarını çoğunlukla açık la akoruna açık ne denirdi? Ben de eskiden bir gitaristim. Yani şu an pek <gülüyor> <gülüyor> gitarla aşırı aşırı olmadığım için a yani la açık akoruyla Akort diyorlarmış gitarlarını ee, ve konserlerinde de burada yazdığı üzere çok yüksek sesle çalıyorlarmış. Buna da ekstremli high volume demiş. <gülüyor> ve kendi plak şirketleri var, ee, Southern Lord Re Re Records diye. Ha, dinleyip beğenecek olan dinleyicilerimiz için mesela ben bunu bir programda dinlesem ve san diye anons etseler arasam bulamayabiliyordur. Evet, evet çok iyi. E, yazılışının Sam O üç tane kapalı parantez biçiminde olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Evet e, bu e, şeyde bir e, amplifikatör markasından hı hı. geliyormuş. Hatta gördüm e, amplifikatör markasının logosunda aynı yani sanlar sanda iki ve bir tane yuvarlak üç tane de parantez var dediğimiz gibi san birçok müzisyenle ortak çalışmalarda bulunmuş şimdi dinleyeceğimiz parça merzbow ile ortak bir çalışmada bulunmuş bu parçada merzbow olması da çok gerçekten <gülüyor> programımızı çok sıkı yaptı Sık Sıkı sıkıya evet. örülmüş yaptı Çünkü bundan sonra da Mersbobu çalmayı planlıyorduk Mersbobu da çalacağız zaten Şunu da söylemek istiyorum Her şey o kadar iç içe geçik ki Daha önce bir anonsu da yine söyledim bu akşam bunu O kadar iç içe geçik ki Hı -hı. Anons yaparken hani takılıyorum Neyi nereden hangi bilgiyi vereceğimi şaşırıyorum Hani, hani şey gibi Anonsi e, Rubik küp gibi yani çözemedim evet. o bağlantıyı acayipti ve mesela geçen programda çok konuştuk ama yine de süre normal evet. bir bitirmiştik Aynen. şimdi mesela çok bilgi veriyoruz çok hızlı konuşup bilgi veriyoruz ve yine az konuşmaya çalışıyorum gibi oluyor ama takılmadığım e, zamanlarda vena... hızlı konuşmaya çalışıyorum mesela ama olmuyor <gülüyor> evet, o zaman hızlıca parçayı çalalım parçanın ismi Yine O 3 tane parantez ve Bow 1 diye bu uh, Flight of the um, Behemoth albümünde bulunuyor. Evet şimdi bu parçayı dinliyoruz. Neden dinledik? Ee, bow, bow, one. dinlediğimiz. Şimdi çabucak Merzibov'u geçelim. Çünkü süremiz çok azaldı. Çalabildiğimiz kadar Merzibov çalacağız. Evet. Benim suratım asıldı. Sesimi evet. dinle Çünkü evet, kesmek evet. zorunda kalacağız Merzibov'u maalesef. Ama söz verelim. Kendimize de vermiş olalım bu sözü. Bu parçanın tamamını da çalalım. Bir gün evet. evet. Yakın bir zamanda hatta. Hemen Harika. o zaman parçanın hı hı. E, neyle, e, ne zaman olduğunu falan söyleyeyim. E, Merzibobu üç, Merzibobu'nun işlerini üç e, şeye ayrılmış bu elimdeki tekst bölüm bölümü ayırmış. Bir analog çağı, bir dijital çağı, bir de çağı. Bu dijital çağından bir örnek. E, Nois Embryo diye bir e, kelime oyunu ile oluşturduğu bir albüm ismi e, bu, bu albümden çalacağız. Bu albüm aslında e, tek uzun bir kayıt fakat yaklaşık 60 dakika falan e, biz bunun part 1'in ilk bölümünü çalacağız. Ama ilk bölümü 9 dakika olarak görünüyor. Yine de tam çalamayacağız ama çalabildiğimiz <gülüyor> kadar devam edeceğiz. Sözü fazla uzatmayayım. E, Merz Baba programın ileriki bölümlerinde çok çok daha fazla yer vereceğimize Emin olabilirsiniz Hızlıca bize organize gurultüler Gmail.com'dan ulaşabileceğinizi söyleyelim Evet D aynı zamanda var. Hemen evet, Tumblr blogumuz var Organize gurultüler Podcastimizi Ve çaldığımız Playlisti görebilirler İyi geceler dileyip çekiliyorum Ben de iyi geceler Dileyim ve Sizleri Mezbov'un Noise Embryo albümünün ilk bölümünün bir kısmı ile baş başa bırakalım.